Hasan Ersel Ekonomi Notları Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın Ömer. Evet, yılın son programında e, mutluluktan bahsedelim demiştik. Mutluluk iktisadı daha doğrusu.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 e çünkü bir toplumun sonuçta e, e, yapması gereken bir şey üyelerinin mutluluğunu sağlamıştır ve bu da bakarsak e, felsefi olarak da daha e, eskiden bu yana yani e, e, düşünürler bunlar ilgilenmiş Aristoteles'te bu var, e, Bentham'da bu var, Mill'de var, Smith'de var. E, sonuçta bu ne varmak? Buna varmak için.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 bir araş nokta daha da var. E, i̇ktisat öyle gelmiyor, öyle bakmıyor olaya. E, gelir artışı evet bir, e, bir değişikliktir insan durumunda. Ama bu gelir artışından öncesi soruyu soruyor. Faydalanabiliyor mu? Yani fayda sağlayabiliyor mu? E, ve iktisat bundan çok uğraşmış. İktisat özellikle neoklasik iktisat diyeyim. Neoklasik iktisatta en önemli sorunlardan bir tanesi insanların faydasını e, arttırmalarına olanak sağlayacak bir düzen kurma. Oradaki örtük e, özdeşleştirme ise yani adamın faydası artıyorsa mutluluğu da artar şeklinde. E, şimdi o da çok belli değil. E, yani öyle olur da olmayabilir de e, yani insanın e, <gülüyor> mesela e,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 Onlar e, yaratıyor. Şimdi e, bu nokta çok önemli. Çünkü e, şeyimizde, e, pratiğimizde, elimizdeki istatistikler de daha çok öyle olduğu için hep dikkat ederseniz gelir artışına referans veriyoruz. Gelir artışı oldu. Mesela Türkiye'de oldu. Bu kötü bir şey mi? Ve hayır. Yani bence değil.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 Onu da akıldan uzak tutmak lazım. Şimdi ikinci önemli nokta demin hafifçe değinip geçtiğim bu fayda ile mutluluk arasındaki ilişki. Şimdi e, fayda da analizini yaparken iktisatta i, insanların ifade ettiği tercihlere bakıyorsunuz. Yani tercih nedir diyorsunuz? Diyor ki ben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 Bunlarla ilgilenmek yani Hepsini evet. tatmin edip etmemesi Ayrı bir sorun da Bunlarla ilgilenmek zorunda evet. mıdır sorusuna Kesinlikle evet diye cevap evet. vermek yani zorundayız Yani benim toplumsal konumum Açısından memnun olmamama yol açan Bir şeyler varsa Ve ben bunları işte bu düzen Değişmez diye söylemiyorsam Onların Değişmesini Aslında istemiyorum Anlamına gelmez Onların belki değişmesi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 Ee, bu konudaki çalışmalar böyle bir kritik eşiği aştı. Ee, hani bazen çalışmalar başlar, ilgi duyar filan ama daha fazla birikim yoktur. Ama yavaş yavaş şeyi görüyoruz. Bu konuda yani insanın mutluluğu nasıl hesaba katılabilir? Psikologların bu yönde yaptıkları çalışmalar nasıl iktisadi modellere entegre edilebilir konusunda hem Avrupa'da hem Amerika'da e, baya hoş çalışmalar yapılıyor. Artık e, bir iktisat kuramının bir e, parçası olarak gündeme giriyor. O nedenle böyle bir giriş yaptık. Bu konuyu evet. e, daha geniş bir şekilde...